Sızıntı dergisi 2008 yılı Temmuz sayısı Başyazı Kendi çizgimizi heceleme yolunda Bir zamanlar din denince ilk defa akla bizim dinimiz geliyordu Ve her akla gelişinde de Vicdanlar saygıyla ürperiyordu her şeyden evvel onun salim vicdanlarda bıraktığı iz çok derindi ve her türlü çarpık değişime, dönüşüme meydan okuyacak kadar da güçlüydü. Onun hedefinde cihan sulhü ve insanlığın ebedi mutluluğu söz konusuydu. Vaat ettiği şeyleri gerçekleştirmede öyle güçlü argümanları vardı ki, onu deliliyle medlulu ile tanıyanlar, Dünyada en erilmezlere ermiş sayılırlardı. O Allah'tan gelmiş, insanları Allah'a çağıran, Öyle güçlü ve inandırıcı bir sesti ki, Ön yargısız olmak şartıyla, Bu sese kulak verenler, Bir daha da onun tesirinden kurtulamazlardı. Kurtulamazlardı, Zira bu seste her zaman, Dünya ve ukba mutluluğu yankılanmaktaydı. Ve bu seste insanları melekleştirmenin şifreleri gizliydi. Bu ses semalar ötesinin sesiydi... ...ve örgülediği sistem de İslam diniydi. Bu din sayesinde insanlık... İç içe en bereketli inkılaplarla tanıştı Ve en hayati değişimlere şahit oldu Oydu mutlak sulh-ü salaha giden yolları gösteren Ve oydu asırlardan beri Üst üste yığılmış beşeri problemlere Nihai çözümler vaat eden Düşünün ki Asırlar ve asırlar boyu onun aydınlık çehresini karartmak ve gelip gelip önünü kesmek isteyen, onca mütecaviz ve saldırgan kimselere rağmen, o hala biricik ümit kaynağı olma konumunu muhafaza ediyor, ve kendine sığınanlara, ölümsüzlük iksiri sunuyor. Karanlık bir dönemde ondan kopanlar, veya bir inat uğruna ona karşı çıkanlar, Kendi talihlerini kararta dursunlar, O her zaman en taze ve gönüllere itminan aşılayan mesajlarıyla, Yoldakilere biricik ışık kaynağı ve güven bunalımı yaşayanlara da, Adeta bir emniyet otağı oldu ve olmaya da devam ediyor. Kim ne derse desin, bu dinin hakiki temsilcileri sayesinde bütün dünya bir gün bu büyük gerçeği mutlaka anlayacak ve onun üfül üfül huzur esen iklimine koşacaktır. Kim bilir belki de o ilk diriliş çağlarında olduğu gibi bu din bir kere daha hepimizi bağrına basacak ve şu can çekişen dünyaya ...yeni bir hayat üfleyecektir. Elverir ki, bu dinin müntesipleri, kendi tereddüt ve zikzaklarıyla ona ümit bağlayanları inkisara uğratmasın... ...ve maşeri vicdanda ona karşı oluşmaya başlamış güveni sarsmasınlar. Bu din bir dönemde gırtlağına kadar gaflet, cehalet ve dalalet içinde bocalayıp duran yığınları bir hamlede, bir nefada bulundukları durumdan kurtararak onları idrak üstü ufuklara yükselttiği gibi günümüzün dağınık ve hedefsiz yığınlarına da mutlaka ilham kaynağı olacak ve onlara insan olmanın farklılığını haykıracaktır. Evet bu din, o sağlamlardan sağlam semavi yapısıyla bir gün, bu çağın ipe sapa gelmeyen yığınlarını da gerçek insanlığa uyaracak ve özündeki ilahiliği herkese duyuracaktır. Duyuracaktır, zira bu din, bir kısım mücerret ölçü, prensip ve nazariyelerden ibaret, içi boş bir sistem değildir o insan tabiatıyla içli dışlı onun maddi manevi ihtiyaçlarına cevap verecek zenginlikte bir sistemler mecmuası fert toplum hemen herkese aydınlık bir gelecek vadeden gökler ötesi alemlerin sesi soluğudur ve şimdilerde o kendine has şivesi ve herkese tesir eden büyüsüyle bir dönemde insanlığı ulaştırdığı semaviliğe bir kere daha ulaştırmak suretiyle ona dünya ve ukba kapılarını açacak sırlı bir anahtar sunmaktadır. Günümüzde olduğu gibi o bir kısım vefasız müntesipleri ve can alıcı hasımları yüzünden kendini tam ifade edemese de, bir eşref saat ve eşref zaman diliminde, kalp ve kafa izdivacına muvaffak olmuş, Bahhtiyar filmizleri sayesinde, bir kere daha sesini göklere ve gökler ötesi alemlere duyuracak, ve o günün insanlarına iç içe şebi aruslar yaşatacaktır. Aslında bunlar en muzlim dönemlerde gerçekleştiğine göre... ...neden bir kez daha gerçekleşmesin ki? Bir kere kendi keramet ve kıymeti ruhiyesine uyarıldığı takdirde... ...insan yine aynı insanı. O gün olduğu gibi bugün de hedef... ...dünya ve ukba saadeti. Bu gayeyi gerçekleştirmek için... ...disiplinler aynı disiplinler. Geriye sadece iman... Ümit ve azimle gerilmiş temsilcilerin bira bismillah deyip işe koyulmaları kalıyor. Kalpler Allah'ın elinde. Bakarsın bir gün o da verir. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Kaldı ki günümüzde bu kıvamdaki temsilcileri de bütün bütün yok sayamayız. Gerçi biraz heyecan yorgunluğunun yaşandığı ve biraz da ahes revlik ettiğimiz muhakkak ancak çok önemli projelerin tahkuk ettiği, ettirildiği de bir gerçek. Her şeyden evvel bugün dünyanın dört bir yanında bize ait o kadar değerli şeyler ihya edildi ki Bunlara görmezlikten gelmek bir nankörlük. Görüp de hala karamsarlık yaşamaksa bir talihsizliktir. Bir talihsizliktir, zira son dönemler itibariyle kaç hadise gösterilebilir ki, bu kadar hızlı gerçekleştirilmiş? Kaç diriliş vardır ki, bu kadar seri tahakkuk ettirilmiş? Ve kaç düşünce ve dünya görüşü vardır ki, bu kadar kısa zamanda kitlelere mal edilebilmiş. Bu itibarla da yeryüzü aynı yeryüzü, insanlık aynı insanlık, mefkure aynı mefkure. Dün gerçekleşen o müspet hadiseler, bugün niye gerçekleşmesin ki? Hele bir de özü sözü bir, o beklenen aydınlık temsilciler, Değişik fıtratlara göre seslerini şöyle böyle bir duyuru verseler, duyurup selim düşünce ve ruhları kendi değerlerine uyarabilseler, işte o zaman asırlardan beri ışık bekleyen bütün insaflı vicdanlar, içinde bulundukları o dünyevi darlıklardan sıyrılarak, bu aydınlık ruhların ferah feza iklimlerine koşacak ve çok farklı bir hayatla tanışacaklardır. Gerçi önümüzde bu tür diriliş hareketlerine karşılık, bir kısım beden insanlarının olumlu her şeyi sabote etmeleri de bir gerçek. Bilhassa tamamen dünyaya kilitlenmiş, oligarşik bir azınlığın, her şeye karşı çıkma gibi bir tavrı var ki, hiç sorma gitsin. Evet, böyleleri kendi düşünce dünyalarına, ona da düşünce dünyası denecekse, ters düşen, en olumlu şeyleri bile, yerden yere vurmakta, ve en masum hareketleri dahi, karalamaktan geri kalmamaktadırlar. Bunlar bazen, gelicilik gibi kelimelerle, Bazen de irtica ve mürteci gibi yâvelerle, din ve diyanet adına ortaya konan her şeye saldırıp, her gün yeni bir fitneye sebebiyet vere dursunlar. Gerçek insani değerlere uyanmış temiz vicdanlar, bütün bunları da her zaman tebessümlerle karşılamış ve böylelerinin bile insan olarak yaratılmış olmanın kerameti, bir gün ettiklerine nadim olup özür dileyebilecekleri beklentisiyle ya sabur deyip durmuşlardır. Şimdilerde bize Allah'a dayanmak, azmimize azim katarak doğru bildiğimiz yolda yürümek ve elimizden geldiğince herkesi şefkatle kucaklayıp Onlara dahi içimizde köpürüp duran insani muhabbeti duyurmak düşüyor ki, gayri bundan ötesi hakkın takdirine rıza ve zamanın çıldırtıcılığına karşı da aktif sabır ve temkine kalıyor.